cennete gidecek amel işlemeyi İslam ahlakıyla ahlaklanmayı ve o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Allah azze ve celle kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İnsanoğlu her sözde her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi razı etmek zorundadır. İnsanoğlu farklı zaman ve mekanlarda yaşasa da insan olması hasebiyle belli olaylara karşı birçok tepkiler göstermektedir. Bizden önceki topluluklarla bizim aramızda Hepimiz de insan olduğumuzdan benzer özelliklerimiz vardır. Onların düştüğü hatalara biz de düştüğümüz zaman onlarınki ile aynı akıbeti paylaşmak mümkün olabilmektedir kardeşlerim. Allah azabından korusun. Tarihte yaşayan birçok kavim Allah Azze ve Celle'nin dininden uzaklaşıp dalalet içine düştükleri zaman Allah katından rahmet olması için onlara peygamberler göndermiştir. Hidayet rehberi olarak gönderilen peygamberler kavimlerine Allah'ın kendilerine vahyettiği hakikatleri anlattılar. Kardeşlerim bu davete icabet eden insanlar dünya ve ahirette huzuru elde ederlerken icabet etmeyenler ise peygambere ve davetine karşı büyük bir tepki gösterdiler. Tabii bu tepkileri hat safhaya ulaşınca Allah Azze ve Celle'den gelen bir azapla helak olup gittiler. Allah kavmemizin işlediği günahlardan dolayı bizleri sorumlu tutmasın. Kardeşlerim helak kavramını güzel anlamamız gerekiyor. Muhakkak ki bizler de insanız. Muhakkak bizler de şaşarız. Muhakkak ki insan olmamız hasebiyle fıtri özelliklerimizin yani Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu fıtri hasletlerimizin ardına takılarak bazen Allah'ı unutabiliriz. Kardeşlerim helakın sözlük anlamına baktığımız zaman mahvolma yok olma yıkıma uğramak gibi manaları vardır. Kur'an'a baktığımızda genellikle helak olma, yok olma ölme olarak Gündeme gelmiştir. Helak da üç türlü gündeme gelmiş. Birincisi var olan bir şeyin yok olması, elden çıkması. İkincisi bir şeyin değişim ve bozulma yoluyla yok olması. Üçüncüsü ise aynen senden fetva istiyorlardı ki Allah size ana babasız ve çocuksuz kişinin mirası hakkında hükmünü şöyle açıklıyor. Ölen, heleke, helak olan kişinin çocuğu yok bir kız kardeşi varsa bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Evet. Burada da helak ölüm anlamında kullanılmıştır. Azabı korkuya yoksulluğa da helak denir kardeşlerim helak kökünün türlerinden bir tanesi de tehlikedir helaka sebep olan helaka götüren şeydir mallarınızı Allah yolunda infak edip harcayın kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın iyilik edin doğrusu Allah'a Muhsinleri iyilik edenleri sever diyor ayet-i kerimesinde. Bu ayette inananlara Allah yolunda mallarını infak edip harcamaları, cimrilik edip kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmamalarını, iyilik etmelerini Allah'ı iyilik edenlerin sevdiği buyurulmaktadır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Cihatla ilgili ayetlere baktığımızda cihattaki savaş masraflarını karşılamak için Allah azze ve celle kitabında, resulü sünnetinde Müslümanları Allah için mal, para vermeye teşvik etmektedir. Çünkü savaş paraya dayanır mali destek olmadan savaşı sürdürmek mümkün değildir. Savaş masraflarının Müslümanlar tarafından karşılanması gerekir. Şayet Müslümanlar cimrilik eder, savaş masraflarını karşılamazlarsa ne olur? Kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmış olurlar. Çünkü kendilerinden güçlü ordulara yenilip perişan olurlar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Allah'ın iyilik edenleri sevdiği belirtilmek suretiyle Allah yolunda mal, para harcamanın önemi vurgulanmakta. Evet, Allah helak olan o kavimlerin akıbetinden bizleri korusun kardeşlerim. İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayete baktığımızda Müslümanların İstanbul'u kuşattığı bir sırada bir Müslüman düşman saflarına hücum edip saflarına düşmanın arasına dalmış sonra çıkıp gelmiş herkes ona subhanallah sen kendini tehlikeye attın demiştir bakın Ebu Eyyub el-Ensari el Allah ondan razı olsun onlara demiştir ki siz ayeti yanlış anlıyorsunuz bu ayet biz ensar hakkında inmiştir Allah dinini güçlendirip dinin yardımcıları çoğalınca biz kendi aramızda keşke artık bu mallarımızın başına dönsek de onlara baksak demiştik de Allah bu ayeti indirdi demiştir Kardeşlerim, Kur'an ve Sünnet'e baktığımızda hangi toplumlar helak edilmiş? Şöyle bir bakalım. Kur'an sadece örnek verme ve ibret için bazı toplumların helak edilişinden bahseder. Yoksa tüm helak edilen toplumların listesini vermez. İbret almasını bilenler için bu örnek yeter kardeşler bakın bir Nuh aleyhisselamın kavminin helakına bakın At kavmine bakın Semud kavmine bakın Lut ve İbrahim aleyhisselamın kavmine bakın Medya, Sebe Tubba, Res kavmi Firavunun kavmi Allah o tür hataları işlemekten bizleri belirliyorsun kardeşlerim bakın helak çeşitlerine bakın Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve Firavun ve askerlerine bakın hep suda boğulmuşlardır Nuh Aleyhisselam'ı yalanlamışlar Allah Azze ve Celle de onlara ne yapmış gemiye binenleri kurtarmış bilmeyenler, yalanlayanlar ise helak etmiştir. Firavun'a bakın. Firavun hanedanı da Rab'larının ayetini yalanladılar. Kendi günahları da onları ne yaptı? Helak oldu, helak etti kardeşlerim. O zalimlerin hepsi o suların altında kalarak ne yaptı? Boğuldu gitti. Bir yaşadıkları hayata bakın depdebe içinde yaşadıkları gelen nakilleri gelen peygamberleri yalanlamaları onların zalimlikleri kendi akıbetlerinin sonlarının bu şekilde helak olmalarına sebep oldu bakın aramızda rüzgar ve sarsıntı deprem sürekli olan bir şey yaşadığımız bir toplumda bakın at kavmi de azgınlıkları ve peygamberleri hudu yalanlamaları sebebiyle kavurucu bir rüzgarla helak edildi kardeşlerim. Semud kavmi peygamberleri Salih Aleyhisselam'ın uyarılarına kulak tıkadılar. Ve peygamberlerinden istedikleri o mucizeyi kayadan çıkan deveyi kestiler ve helak edici bir sarsıntıya tutularak yok olup gittiler. Düşünün Lut aleyhisselamın helak olmasına bakın. Onlar da bir çığlıkla taş yağmuruyla helak olup gittiler. Güneş doğarken helak edici korkunç ses onları yakalayıverdi. Şehrin altını üstüne getirdi. Ve üzerlerine sert taş yağdı. İşte bu, o yaptıklarına karşılık, insanlara bir ibret olarak kondu. Düşünün kardeşlerim, yine Kur'an'a gidiyorsunuz. Maymunlaşma ve domuzlaşma belası vardır. Yahudilerin azgınlık ve isyanlarına bir ceza olarak, onlara, maymunlar ve domuzlar haline getirilme şeklinde tecelli ediyor Allah hepimize hayır versin kardeşlerim onlara aşağılık maymunlar olun denildi onlar hep maymun oldu Allah katında bundan daha feci bir ceza var mı kardeşlerim Rabbim bizlere hayır versin her türlü beladan, musibetten, helaktan bizleri korusun. Zannetmeyelim ki, fert olarak işlediğimiz bir günah sadece bize kalıyor. Fertlerin birleşimi toplumları meydana getirir kardeşlerim. Düşünün, öyle toplumsal felaketler olmuştur ki, Allah Azze ve Celle, İnsan oğlunu yeryüzüne gönderdiği günden beri hiçbir zaman onu kılavuzsuz bırakmamış. Gönderdiği peygamberler ve onlara indirdiği kitaplarla insanlara uyarıda bulunmuştur. İnsanların gerçekleri görüp idrak etmesi ve peygamberlerin kendi katından olduğunu ispat etmesi için hep onlara mucizeler vermiştir onunla desteklemiştir Allah Azze ve Celle uyarıcı olarak görevlendirdiği elçilerine iman etmeyen ve mucizeleri eğlence konusu yapan toplumları da hep helak etmiştir Rabbim hepimize hayır versin kardeşler. bir toplumu helaka sürükleyen birçok aşamalar var Rabbim kitabında bunları bir bir bir belirtmiş eksik hiçbir şey bırakmamıştır kardeşlerim bakın Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ey kavmim dedi sizin için kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin ben üzerinize gelecek şiddetli bir günün azabından korkuyorum. Kavminin ileri gelenleri ne dedi? Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh aleyhisselam da onlara ey kavmim. Benden hiçbir sapıklık yok. Fakat ben alemlerin Rabb'i tarafından gönderilen bir peygamberim. Size bilmediğiniz şeyleri biliyorum sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum sizi uyarmak için sakınmanız ve belki merhamet olunmanız için kendi içinizden bir adam vasıtasıyla size Rabbinizden bir ihtarın gelmesine mi hayret ediyorsunuz? Onu yalanladılar bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanlar ise suda boğduk zira onlar kör bir toplumda buyurmuştur kardeşlerim Araf suresindeki devamı da aynı şekilde helak olan her topluma muhakkak uyarıcı gelmiş ve o onları uyarmıştır Allah Uyarıdan, ders alanlardan eylesin kardeşlerim helak sırasında kafirlerin iman ediyorum demesi hiçbir zaman fayda vermez toplumlar ilahi ceza ile helak edilmeden önce tevbe edip dönerlerse Allah onlara azap etmez ancak ilahi azap gelip de Toplum yok edilirken yapacakları tevbe kabul edilmez. Çünkü bu tevbe, sapıklığı ısrarla sürdürmüş olanların mecburiyet altında yaptıkları bir tevbedir. Artık günah işleme imkanı kalmamış, bütün kötülük işleme fırsatlarını pervasızca kullandıktan sonra köşeye sıkışmış kimsenin tevbesidir. Bu tevbe onun için kabul edilmez. Çünkü böyle bir tövbe ne kalbin ıslah olmasını sağlar, ne de hayata düzelme, iyileşme getirir. Ve ne de kişilikte ve gidişatta olumlu bir değişim gösterir. Allah hepimizi ıslah eylesin kardeşlerim. İlla tövbe etmek için bir belaya mı uğramamız gerekiyor? İlla ferd olarak, toplum olarak gidişatımızı düzeltmek için illa umum bir azap mı olması gerekiyor? Allah belasını, azabını göndermeden, düzelen, sam olan, tevhid ehli olanlardan eylesin bizleri. Ölmek üzere olan insan bir takım haller ve dehşetler müşahede ettiğinde bunları görürken zariri olarak Allah'ı tanıyıp inanabilir aynen Firavun'un imanı gibi Allah Azze ve Celle onu Musa'nın kavminin arkasından gittiğinde suda boğacağı zaman iman ettim diyor hemen iman ettim ben de Müslümanlardanım diyor Allah Azze ve Celle şimdi mi Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Heh, kötülükleri yapıp yapıp nihayet kendisine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur kardeşlerim. Rabbim böyle duruma düşmekten hem bizi hem de neslimizi korusun. Allah Azze ve Celle onlar için acı bir azap hazırlamıştır Kardeşlerim helak meselesi çok önemli meselelerden bir tanesi güzel anlamak gerekir helak dünya açısından da işin sonudur helaktan sonra tövbe imkanı ve bir daha kurtuluş yoktur sadece azap üzerine azap vardır yani bu dünyevi cezadan başka ebedi cehennem vardır onlar yalnızca sonucu mu bekliyorlar akıbet geldiği gün daha önce onu unutanlar Rabbimizin elçileri gerçeğe getirmişler Onların getirdikleri hak imiş. Şimdi bizim için şefaatçılar var mı ki bize şefaat etsinler? Yahut bir geri dönüşümüz mümkün mü? Önceden işlediğimizden daha farklı bir iş yapalım derler. Oysa kendilerini hüsrana uğratmışlar ve uydura geldikleri şeyler onlardan yok olup gitti. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Toplumların gelecekleri her zaman kendi davranışlarına bağlıdır. Bütün toplumlar elçiler aracılığıyla uyarılmıştır. Elçi gönderilmeden toplumlar hiçbir zaman helak edilmemiştir. Ama helak edilen toplumlara baktığımızda o toplumlar bütün gelen elçileri yalanlamışlar. Unutmayalım ki kardeşlerim, toplumun önderleri toplumdan sorumludur. Kafir ve zalim toplumlar çok uzun zaman varlıklarını sürdüremezler. Allah kafir ve zalim toplumları belki inanırlar diye sıkıntılar ve bolluklarla imtihan eder kardeşlerim eğer kafir ve zalim toplumlar inkar ve isyandan vazgeçip iman ederlerse Allah affeder. Onları helak etmez. Ama eğer toplum atalarını körü körüne taklit ederse ve atalarının yolundan giderlerse o toplumları hep felakete götürürler. Şu yaşadığımız ortama bir bakın. Bir şey yapsan töre böyle, bir iş yapsan yok. Bizim ananelerimiz böyle. Her zaman Allah Azze ve Celle'nin emrinin yerine geçen bir töre, bir anane, bir anlayış görürsünüz. Allah bizleri affetsin. Allah dinini gereği gibi anlayıp yaşayan ve öğreten insanlardan kılsın. Eğer inanan insanlar, inanan bizler hakikaten inandığımız şu dini gereği gibi anlatabilsek, belki gelecek nesillerin düzelmesine sebep oluruz kardeşler. Allah hepimize anlayış versin. Bu nurlu yolda peygamberlerin yolundan gidenlerden eylesin çünkü la ilahe illallahum olmazsa olmazlarından bir tanesi Allah'ın dininin davetidir. Evet kardeşler. Kur'an'da helak kelimesi birçok yerde geçer. Allah azze ve celle elçisine dinine karşı gelen herkesi mutlak surette cezalandırmıştır ve cezalandıracaktır. Bazen bu ceza bir tufanla, bazen bir kasırgayla olur, bazen bir depremle, bazen de Allah Azze ve Celle görevlendirdiği melekleriyle. Dilerse bir sinekle. her şey onun emrindedir kardeşlerim. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi başta Nemrut olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atacak kadar açıkça Hakk'a cephe aldıktan sonra Allah onları helak etmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle elçisine hazırlanan tuzaklardan elçisini hep kurtarmıştır. Ve putperest toplumları her zaman cezalandırmıştır. Rabbim bizlere hayır versin. Her türlü fitneden, her türlü helak olacak amellerden korusun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden diyor öyle insanlar olacak ki öyle fitne fucur olacak ki diyor sahabe diyor ki Allah'ın Resulü aramızda salihler varken biz fitneye helaka mı düşeceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet diyor fıskı fucur çoğaldığı vakit işte o zaman Altına, gümüşe, paraya, elbiseye, mala, mülke, kul olanlar helak oldu diyor. Eğer bunlara mal verilirse hoşlanır, verilmezse hoşlanmaz diyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vallahi diyor ben sizin adınıza fakirlikten korkmuyorum. Lakin ben sizin namınıza dünyanın sizden öncekilere serildiği gibi size de serilmesinden ve dünya için onların yarıştığı gibi sizin de yarış etmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Diyor. Bugün böyle olmamış mı kardeşler? Geçmiş ümmetlere baktığımızda hep ihtiras, saltanat, yeryüzüne hakim olma hırsı ve hep yükseklere çıkma ben daha büyüğüm hırsı o insanları helak etmemiş mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte geçmiş ümmetlerin düştüğü bu belaların size de uğramasından ve sizi helak etmesinden korkuyorum diyor. Kardeşlerim Allah azze ve celle kitabında Resulü sünnetinde bizi bir şeyden uyarıyorsa bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Bakın Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine bir sözünde diyor ki gerçekten diyor Allah bana yeri topladı da onun doğusunu batısını gördü şüphe yok ki ümmetim bana toplanan yerlerin mülküne ulaşacaktır bana kırmızı ve beyaz iki define verildi ben Rabbim'dan ümmetim için onu kıtlık senesiyle helak etmemesini diledim bir de onların üzerine kendilerinden başka bir düşman musallat edip de onların mahvetmemesini istedim Rabbim ben bir hüküm verirsem o geri çevrilmez. Ben ümmetin için sana onları umuğumu kıtlıkla helak etmeyeceğime ve üzerlerine kendilerinden başka olup köklerine kibrit suyu damlatacak bir düşman musallat etmeyeceğime söz verdim. Velev ki üzerlerine yerin her tarafındakiler yahut yerin memleketleri arasındakiler toplanmış olsunlar ta ki birbirlerini helak edip birbirlerini esir alıncaya kadar buyurdu Allah hepimize hayır versin kardeşlerim yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim'dan üç şey istedim bana ikisini verdi birini vermedi diyor Rabbim'dan ümmetimi açlıkla helak etmemesini istedim onu bana verdi ondan ümmetimi topluca helak etmemesini istedim onu da verdi aralarında tefrika olmasın dedim fakat onu bana vermedi çünkü ben ezelde bunu öyle takdir ettim buyurmuştur evet kardeşlerim, bazı şeyler demek ki sünnetullah'tan Allah emirlerine gereği gibi uyan ve Allah'ın istediği cemaat olma özelliğini taşıyanlardan eylesin bizi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kimse insanlar helak oldu derse kendini iyi yolda görüp gururlandığından kendisi onların en ziyade helak olanıdır. yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefislerine zulmedip de azap gören helak olan kavmin evlerine girmeyin ancak mecbur olursanız onlara isabet eden musibetin benzerinin size de isabet etmesinden sakınarak ağlar bir tarzda girin diyor aynen sabah namazını bir gün uyuyarak geçirdikleri vadideki durumu hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyandığında hemen diyor buradan çıkın hamur yoğurduk onları develere yedirin ve yüzlerini örtüyor buradan ağlayıcılar olarak çıkın çünkü bu vadi helak olan bir kavmin yaşadığı bir vaadedir diyor. evet Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim Ebu Hureyre diyor ki Allah kendisinden razı olsun biz diyor kader hususunda aramızda çekişirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerimize çıka geldi o kadar kızdı ki yüzü kıpkırmızı hatta yanakları sanki nar sıkılmıştı sonra dedi ki size bu mu emredildi kader konusunda münakaşa etmeniz mi emredildi veya ben size bununla mı gönderildim sizden önceki toplumlar bu meselede çekiştikleri için helak oldular artık bu konuda tartışma etmeyin. sizden bunu çok ciddi olarak istiyorum demiştir bakın bu da helak olma sebeplerinden bir tanesidir kardeşlerim Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden önce geçenler ancak çok sual sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri sebebiyle elak olmuşlardır. Ben size bir şey emrettim mi ondan gücünüzün yettiği kadarını yapın. Bir şeyden sizi men ettim mi onu da derhal bırakın demiştir. Evet, geçmiş ümmetlerde o asabın peygamberlerine sordukları sorular, gereksiz sorular, o toplumun helak olmasına sebep olmuştur. Burada çok soru sorma nehyedilmiyor. Allah Azze ve Celle bir şey emrettikten sonra, emrettiğini yerine getirmemek için sorulan sorular nehyediliyor. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorun, sorular ilmin anahtarıdır demiştir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden evvelki ümmetler ancak şu sebepten helak olmuşlardır buyurmuştur. Onlar aralarında şerefli bir kimse çaldığı zaman onu bırakır, zayıf olan çaldığı zaman onu cezalandırırdır. Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma çalmış olsaydı muhakkak onun elini keserdim buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bugün toplum öyle hale gelmiştir ki zenginler, gururlular, önde gidenler günah işlediğinde hep övülür derecesine çıkılmış, hiç kimse onları yermemiştir. Ne zaman bir gariban bir günah işlese, hemen o horlanmış, dışlanmış, belki bulunduğu yerde yaşayamaz hale getirilmiştir. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerin helakı, sırf bu yüzden olmuştu, diyor. Bir kavma anlatıyor. Aralarında şerefli bir kimse, bir şey çaldığında onu cezalandırmaz ama fakir birisi çaldığında ise o cezalandırılırdı diyor ve hemen akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz İslam'da mihenk taşı olmuştur vallahi diyor Muhammed'in kızı Fatıma bir şey çalsa vallahi onun elini keserim diyor evet Allah hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın kardeşlerim bakın o sahabenin güzelliklerine bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip zinasını itiraf etmiş peygamberin kendisini cezalandırarak temizlemesini istemiştir evet bakın daha sonra rejim edilen Maiz bin Malik'in Rejmedilmesi edilmesi üzerine asap onun hakkında iki fırka olmuş kimisi helak oldu onu günaha kuşattı demiş kimisi de tevbesinden eftal tevbe olmaz demiş zira o peygambere gelerek elini onun eline koymuş sonra beni taşlarla öldür demiştir bu şekilde sahabe iki üç gün kendi aralarında tartışıp durdular Sonra onlar otururken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanlarına gelip selam verdi ve Maiz bin Malik için istiğfar edin buyurdu. Asap Allah Maiz bin Malik'e mağfiret etsin dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten o öyle bir tövbe etti ki bu tövbe bir ümmet arasında taksim edilse onlara yeterdi buyurmuştur evet Rabbim hepimize hayır versin kardeşler. bakın Mayıs o günahı işlerken nefsine mağlup oldu ama kendisinin ve akıbetinin hayrı için dindeki cezası neyse onu isteyerek kendisinin arınmasını istedi Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hangi topluluk ki diyor zinayı alenen işlerse Allah o topluma öyle bir bela verir ki geçmişte arasanız numunesini bulamazsınız diyor. Demek ki günahın ferden işlenmesiyle daha sonra onun hafife alınması ve toplumda işlenir hale gelmesi o toplumun birçok bela ve musibete uğramasına sebep İşte İslam'daki günahlara karşı konan caydırıcı hükümleri şöyle bir gözden geçirirsek hem fıtratı hem de nesli koruyan cezalardır kardeşlerim Allah hepimize hayır versin hepimize anlayış versin düşünün insan bir sevap işlediğinde 1'e 700 kadar karşılığını alıyor belki daha fazla ama bir günah işlediğinde sadece misliyle sadece onunla cezalandırılıyor Allah'ın bu kadar merhametinin genişliğinin karşısında kulun gereği gibi kulluk etmesi gerekir Allah hepimize hayır versin kardeşler. Bakın Allah Resulü'nün istilaati ve şöyle buyuruyor. Allah bir kulu helak etmek istediğinde ondan önce haya alınır. O zaman o kimse buza layık olarak Allah'ın huzuruna olduğundan kendisinden emanet alınır ve hain olarak tanınır böyle olunca rahmetten kovulur o zaman lanete layık hale gelmiş olur ve o zaman da İslam fırkası üzerinden alınır diyor evet bakın hadisi tekrarlayayım isterseniz Allah böyle duruma düşmekten bizleri korusun Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace'nin fitende bulursunuz bu rivayeti Allah diyor bir kulu helak etmek istediğinde önce ondan haya alınır yani o duygu gider diyor o zaman o kimse buğza layık olarak Allah'ın huzuruna olduğunda kendisinden emanet de alınır ve bu sefer hain olarak tanınır Hain duruma düşünce rahmetten kovulur. Bu duruma düşünce de lanete, layık hale gelir. Böyle olunca da üzerinden İslam fırkası alınır. Diyor. Demek ki hepsi aşama aşama. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah en ednasıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme. Hayada imandan bir şubedir, diyor. Allah hepimizi hayalı kılsın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimin helakı üç şeydedir diyor. ırkçılık ve kabilecilik gayreti gütme bağnazlık ve kaderi yetiyor. evet demek ki helak helak olma Kur'an'da ve sünnette çok geniş bir şekilde ele alınan bir kavram öyleyse biz dinimizi güzel öğreneceğiz. Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Nuh Aleyhisselam'ın insanlığa gönderilen ilk Resul olarak bildirilmesi ilk şirkin o kavimde gündeme geldiğini getiriyor. Bu da gösteriyor ki o güne kadar insanlığın içinde belki günah vardı ama şirke sapma diye bir olay neydi? Ve Nuh Aleyhisselam'a kadar, peygamber olarak gönderilene kadar Nuh Aleyhisselam, insanlık genel olarak tevhid üzerine hayatlarını sürdürüyordu. Ve insanlar tevhid üzerine olup, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktan kaçınmışlardı. Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas'tan gelen rivayete baktığımızda, İman Bukhari naklediyor. Adem ile Nuh arasında 10 asır vardır. Bu zaman zarfında insanların hepsi İslam üzerineydiler buyurmuştur. Bakın İbn Abbas'ın sözünde İslam üzere 10 asırdan bahsedilmekte. Bu 10 asırdan sonra Nuh aleyhisselam gönderilinceye kadar insanların sapıklık üzerine bulundukları daha başka asırların da olması muhtemeldir Allah-u Teala'ya şirk koşan bu putperest topluluk aniden ortaya çıkmadı kardeşlerim Nuh Aleyhisselam'ın tapındığı putların Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğine göre hepsinin ayrı bir adı var Ve Sua Yeguz, Yug nesir gibi Allah Azze ve Celle bunların isimlerini tek tek bize bildirmiştir Allah Azze ve Celle ilahi rahmeti gereği doğru yolu bulup hidayete erebilmeleri için sapıtan bütün topluluklara peygamberlerini göndermiş böylece onlara şirk ve isyan bataklığından kurtulmanın yollarını göstermiştir Peygamber Allahü Teala'nın kullarına rahmetinin en açık dillidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cehennem azabından sakındırmaları için peygamberleri göndermiş. Bunlardan inkarcıların isyan ve işkencecilerine karşı sabrederek tebliğlerine devam etmeleri istenmiştir. Salatü selam tüm Nebi ve Resuller'in üzerine olsun bakın kardeşlerim Nuh Aleyhisselam da kavmine gönderildiği zaman büyüklenmelerine bütün aşırılıklarına ve vurdum duymazlıklarına rağmen onlara şefkatle yaklaşarak kendilerini gelecek can yakıcı azaba karşı korumak istemiştir. ama Nuh Aleyhisselam onlara uyardıkça iyice azıtmış ve korkunç bir helakla cezalandırılmayı hak etmiş bir topluluk olan bu kavim hiçbir zaman Allah'ın elçisini tasdiklememişti. Nuh Aleyhisselam şirki bırakıp tevhid akidesine dönüşü tebliğ ile görevlendirildiğinde onlara yaptığı ilk tebliğ ey kavmim Allah'a kulluk edin ondan başka ilahınız yok doğrusu sizin için büyük günün azabından korkuyorum demişti ama maalesef onlar bu davete karşı güzel bir cevap vermemiş büyüklenmiş ve şımarmışlardır Nuh Aleyhisselam'a her türlü şekilde saldırılarda bulunmuş ve çeşitli kötülüklerle onu itham etmişlerdir. Her zaman hakkın karşısında durup toplumlarını peygamberlere uymaktan alıkoyan ileri gelinler Nuh Aleyhisselam'ın da karşısına çıkmış. Nasıl Kureyş'in ileri gelenleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıklarını andıran bir tarzda onu sapıklıkla, sefihliyle itham ettilerse Nuh Aleyhisselam'ı da aynı şekilde Nuh Aleyhisselam onları Allah'tan başkasına kulluk etmemeye çağırdığında o kavmin ileri gelenleri biz seni apaçık sapıklıkta görüyoruz demişlerdir. Evet kardeşlerim demek ki şirk ve küfür bu pislikle akıl bulanırsa hiçbir zaman gelen temiz şeyi akıl ne yapmaz kabul etmez. Tarihin her dönemine bakın Allah Azze ve Celle'nin bir elçi gönderdiği zaman o hangi topluma gitmişse o toplum içerisinden çıkarmasına şaşmışlar buradaki açık gerçekleri görememişlerdir. Nuh kavmine bakın, kavmi ona itiraz ederken, Allah Azze ve Celle'nin elçisinin, bir insan değil ancak bir melek olabileceğini öne sürmüşlerdir. Sen de ancak bizim gibi bir insansın demişlerdir. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, bu sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melek indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik demişlerdir. Ama peygambere uyanlara bakın sadece mustazaf dediğimiz insanlardır. Peygambere ne zaman tebliğinin neticesinde uyanlar çoğalmışsa bu sefer sertleşmişler, yalancılıkla, delilikle itham etmeye başlamışlardır. Evet, Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri hakkıyla öğrenenlerden eylesin Rabbim bizleri. Kardeşlerim, belki birçok insan zengin olmayı ister ama inanın zenginlik ve riyaset sahibi mal toplama, topluma hakim bir durumda bulunma bunlar hep helak olma sebebi sayılmıştır. Hep bu yolda gidenler mağrur olmuş, gelen emirleri geriye atmış ve hiç ölmeyecek gibi yaşama yoluna gitmiştir Allah dünyada geçinecek kadar rızıklananlardan eylesin bizleri kardeşlerim Nuh Aleyhisselam'a baktığımızda bıkmadan her türlü eziyetlere sabrederek gördüğü her yerde her insanı İslam'a çağırdı peki bizler ne yapıyoruz Hakikaten bunu yapıyor muyuz? Allah yapanlardan kızsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim bir münker görürse onu izale etsin diyor kardeşlerim. Bu da bizim imanımızın nerede olduğunu gösteren işaretlerden bir tanesi. Nuh aleyhisselam her gördüğünü her yerde İslam'a çağırmış. Cehennem azabından kurtulmanın yollarını belletmeye çalışmıştır. Ama kavmi onu her defasında alaya almış. Her söylediğini aralarında eğlence konusu yapmıştır. Allah azze ve celle bizimle alay edin bakalım. Biz de bizimle alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz demiştir kardeşlerim Nuh Aleyhisselam kavmini şirkten dönmeye davet ederken onlara tesir edebilecek her yolu denedi onları Allah'a ibadet etmeyi ve bir peygamber olarak kendisine tabi olmayı telkin ederken buna karşılık kendilerinden hiçbir maddi menfaat istemediğini ve beklemediğini amacının yalnızca onları Allah Azze ve Celle tarafından gelecek olan büyük cezalardan korumak olduğunu bildirdi ama onlar ne dediler ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma bizce birdir dediler Allah öğüte kulak verenlerden eylesin kardeşlerim onlar bu şekilde sözlerini bildirdikten sonra bu sözlere rağmen Nuh Aleyhisselam davetinde ısrarcı oldu bu sefer müşrikler tamamen sertleşti ve onu tehdit ederek artık bu söylediklerini tekrarlamayı terk etmezse kendisini taşlayacaklarını söylediler Nuh Aleyhisselam'ın daveti tekrarlandıkça onların inadı arttı ona ve inananlara eziyetlerde şiddetlendi ve Nuh Aleyhisselam'a ve inananlara tahammül edilmez işkenceler başladı Nuh Aleyhisselam'a inanan çok az kimseydi kardeşlerim ve Nuh Aleyhisselam bu zalim topluluğun iman etmeyeceğini anladı ve kavmi için hiçbir kurtuluş yolunun kalmadığını görünce Ya Rabbi kavmim beni yalanladı benimle onların arasında sen hüküm ver beni ve beraberimdeki iman edenleri kurtar dedi ve Allah Azze ve Celle de ona kavmini sularla helak edeceğini bunun için bir gemi yapmasını bildirdi ve gemiye binenlerle Nuh Aleyhisselam'ı ne yaptı? kurtardı evet kardeşlerim Nuh kıssasına baktığımızda alacağımız çok dersler var düşünün hangi yönünden baksak korkunç bir ders var Hangimizin ömrü bin sene? Hangimiz 950 sene bıkmak bilmeyen bir azimle insanlığı Allah'a davet eder? Hangimiz acaba bu davetin karşısında birçok eziyet birçok işkence birçok alayla her türlü bela ve musibetle karşılaştıktan sonra her gördüğü insanı İslam'a davet eder? Bakın bunların hepsi bizim için bir örnek kardeşlerim. Allah Kur'an'ı hakkıyla okuyanlardan ve hakkıyla ders alanlardan eylesin. Düşünün yeryüzünde ilk defa bir fesat çıkarmış ve zalimlerden olan bir topluluk bu. Ve Allah Azze ve Celle onlara öyle bir bela veriyor ki Bugün kafirler, müşrikler hala bu olayı biliyorlar. Hala falan dağda Nuh'un gemisi derler. Çizgi filmlerine konu edinirler. Yerden ve gökten fışkıran sularla Nuh kavmi ne yaptı? Melak oldu kardeşler. Kıssaya baktığımızda kıssa bitmiyor. Dalgaların arasında oğlunu gören Nuh Ya Rabbi bu benim oğlum böyle deyince Allah Azze ve Celle Ey Nuh o senin oğlun ama o kafirler guruhundan buyurmuştur ve Nuh Aleyhisselam titremiş Allah Azze ve Celle Ey Nuh cahillerden olma o senin sulbünden ama kafir ruhludur demiştir Nuh Aleyhisselam oğluna gemiye bin de kurtul dediğinde o dağa çıkar dağın başına çıkar kurtulurum demişti Nuh Aleyhisselam oğluna bugün Allah'ın buyruğundan onun acıdıkları dışında kurtulacak yok demiştir ve bir dalga gelip oğlu da oğlanların arasında karışmıştır Evet kardeşlerim Öyle kıssalar var ki Öyle bir tufan gelmiş ki Gemidekilerin dışında Hiç kimsenin sağ kalmasının Mümkün olmadığı bir şekilde Her yeri sular altında bırakmış Gök kapılarını açmış Suları boşaltmış Yer her tarafından sular fışkırtmış Ve İkisi birleşmiş, Allah'a isyanda direten ve onun elçisine olmadık eziyetleri reva gören ve asırlar boyu gidişatında hiçbir değişiklik yapmayan zalim bir topluluk, sonraki nesillere inkarcı zalimlerin sonunun ne olduğunu anlamaları için bu şekilde tufan ile helak edilmiştir. Allah-u Teala inkarcı zalimler helak olduktan sonra tufanı sona erdirmiş ve müminlerin bulunduğu gemiyi selametle Cudi dağı üzerine durdurmuştur. Yere suyunu çek, göğe Ey gök sen de tut denildi. Su çekildi, işte bitti. Gemi Cudi'ye oturdu haksızlık yapan millet Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Evet kardeşlerim, bir vaka böyle anlatılıyor. Her olaydan ders almak gerekir. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak sebeplerine baktığımızda, onlar, Allah'a ortak koşmuşlardı Ved, Sua, Yegus Nesir denilen putlara ve tagutlara taptılar Allah kendi katından bir rahmet olsun diye onlara Nuh Aleyhisselam'ı peygamber gönderdi Nuh Aleyhisselam tam 950 yıl peygamberlik yaptı onları Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeye davet etti bu çağrıya kulak vermezlerse başlarına açıklı bir azap geleceğini söyledi. Evet. Onlar ne yaptılar? Bu çağrıya kulak vermediler ve yalanladılar. Küfürde aşırı derecede inat etmeleri ve ön yargılı olmaları Onların helak olmasına sebep oldu kardeşlerim. Evet. Davetçi her yerde karşılarına çıkıp daveti duyurmak için her fırsatı değerlendirdiği dolayısıyla kaçamadıkları zaman sesini duyurmak istemiyorlardı. Peygamberi görmeye bile tahammül edemediler. Sapıklıkta ısrar ettiler hak ve hidayet çağrısına olumlu karşılık vermeye tenezzül etmediler ve büyüklük tasladılar ve bu da onların helak olmasına sebep oldu demek ki peygambere karşı çıkma onunla mücadele etme onların helak olmasına sebep oldu peygamberi alelada bir insan olarak görüp alay ettiler aşağıladılar Allah isterse bir melek de gönderebilir ama kendi işlerinde yaşayan kendileri gibi yiyip içen kendileri gibi aynı dili konuşan biriyle Allah Azze ve Celle onlara davet gönderdi ama onlar peygamberi yalanlayıp yüz çevirdiler kardeşler. daha da ileriye gittiler peygamberi sapıklıkla nitam ettiler ve bu da onların helak olmalarına sebep oldu. Daha ne dediler? Peygamberi sapıklıkla ilan etmeleri yetmiyormuş gibi delilikle de itham ettiler. Bu adam delidir dediler. Ve peygamberle müminlerle alay ettiler. Başka helak olma sebepleri neydi kardeşlerim? peygambere ve müminlere karşı kibirlendiler onlar hakka boyun eğmeyi ve Allah Resulü'nün uyarlarını kabul etmeyi kendileri için şeref kırıcı bir şey olarak gördüler peki bugünkü insanlar nasıl kardeşlerim kendilerine hakka anlattığınızda kendilerini hakka davet ettiğinizde Öyle insanlar vardır ki gururlanırlar, kibirlenirler ve bu uyarıları kendileri için şeref kırıcı bir şey görürler. Aynı helak olan geçmişteki müşriklerin halleri neyse, bugünkü müşriklerin halleri de aynıdır. Sohbetimin başında da dediğim gibi, insan olmamız hasebiyle, geçmişteki insanların taşıdığı hasletle bugün yaşadığımız toplumdaki insan olmamız arasındaki özellikler hasletler aynıdır kardeşlerim Allah hakka boyun eğen, nasihatı dinleyen, tembihlere kulak verenlerden eylesin dudak büküp kibirlenip yüz çeviren nasihatı kabul etmeyenlerden eylemesin onlar doğru yola davet edildiğinde onlar asi oldular bu da yetmiyormuş gibi eziyet ve işkence ettiler bu da yetmiyormuş gibi hile ve tuzaklarla insanları dalalete sevk ettiler saptırdılar sakın ilahlarınızı bırakmayın sakın nesil putlarınızdan vazgeçmeyin dediler kendilerinin güçlü olmaları hasebiyle haklı olduklarını zannettiler günümüzde aynı değil mi? ama unutmayalım ki bu kafir müşrik topluluklar Bugün kendilerini güçlü zannedettikleri bu topluluklara bakın, yarın cehennem ateşine girdiklerinde hep birbirlerini suçlayacaklar. Bunlar bizi ateşe sürükledi. Onlar diyecek ki, hayır, biz bunlardan güç aldık diyecekler ve ikisi de orada bu toplulukların ateşlerinin daha fazla olmalarını söyleyecek ama inananlar böyle mi inananlar böyle mi onlar burada da dost ortada da dosttur kardeşlerim Allah kendisi için sevişen kendi rızası için birbirini sevenlerden eylesin bizleri mağrurlanan kibirlenen sapan saptıranlardan eylemesin bizleri Unutmayalım ki her cahiliye ortamına yaygın sloganlar, insanlar ve insanları peşinden götüren şeyler vardır. Çeşitli isim görüntüler altında putlar vardır. Bu putların etrafında bağlılar vardır. izleyiciler vardır. Onların kalplerinde bu putlara yönelik bir gayret, hamiyet duygusu vardır onların putlarına söz söylediğinde bir şey söylediğinde onların kaskatı olduğunu görürsün. Övdüğünde ise neşelenirler. Ama sorsan biz onlara tapmıyoruz ki derler. Kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın kavmini ve Nuh Aleyhisselam'ın davetini güzel okuyalım. Oradaki dersleri güzel alalım. Vallahi iyi bir Kur'an okuyucusu olsak ne helak oluruz ne de helak olacak ameller işleriz. Allah hatalarımızı, günahlarımızı, isyanlarımızı affetsin. Bizlere merhamet etsin. Unutmayalım ki kardeşlerim, o kavimde hataları, günahları ve isyanları yüzünden suda boğuldular ateşe sokuldular evet. ne evlatları ne malları ne önde giden despotları ne dost edindikleri ne de o düzmece ilahları onlara fayda vermedi evet kardeşlerim onlar zulmettiler ve zulümlerinin neticesinde de tufana yakalandılar. Nuh aleyhisselam, "Ya Rabb'i yoruldum." dedi. "Artık bunlara karşı tahammülüm bitti." dedi. Demek ki bu insanların yok edilmeleri Allah'a gereği gibi şükretmemeleri, Allah'a gereği gibi kulluk etmemeleri Bunlar dünyanın en kötü ve en şerli insanları olduğunu çok açık bir kanıtıdır kardeşlerim. Allah o zalimlerin amellerinden bizleri korusun ve bu kıssadan gereği gibi ders alanlardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, doğru yoldan sapmış olan bir kişiyi, güç ve kuvveti şımartır ve o gücü veren Allah'ı hatırlatmaz bu sefer o nimetler onu kör eder artık nimetin sahibini göremez geçmiş milletlerin ibretlik ve öğüt alınması gereken hali ancak asla gecikmeyen, durdurulmayan ve insanlardan hiçbirini kayırmayan Allah azze ve Celle'nin indirdiğini kavramak için sağ duyularını, gönüllerini açanlara yarar verir. Allah azze ve Celle'nin kuvvet ve nimet ile sınadığı insanların çoğunun gözlerini ve basiretlerini bir perde kapatır. Bu nedenle kendilerinden önceki güçlülerin akıbetlerini göremezler. Eski azgınların ve zorbaların acı sonlarının ne olduğunu anlayamazlar. İşte bu sırada Allah'ın hükmü onlar hakkında gerçekleşir. Allah'ın onlara ilişkin yasası yürürlüğe girer. Ve kıskıvrak onları yakalayıverir. Onlar tam bu nimetler içinde yüzerken, bu kuvvetlerden yararlanırken, beklenmedik anda basılı verirler ve birden yüce Allah onları her tarafından kuşatır. İşte bu her yerde ve her zaman güç, nimet ve bolluk ile beraber olduğunu gördüğümüz gaflet, basiretsizlik ve cehalettir. Allah bizi ihlaslı kullardan eylesin kardeşlerim. onlar yeryüzünde fesat çıkardılar onlar peygambere ve müminlere baskı yaptılar onlar azabı kendi ağızlarıyla istediler Allah'ın azabı neredeyse hadi gelsin daha ne bekliyorsun dediler kötü ahlakları ve işledikleri günahları onların felak olmasına sebep oldu evet kardeşlerim günümüz farklı mı Allah aşkına sırf Nuh Aleyhisselam'ın şu kavminin felak olma sebeplerini şöyle bir gözümüzden teker teker geçirelim şu toplumda bunlar misliyle gündeme geliyor mu gelmiyor o topluma gönderilen davetçiye bakın, inanan olarak, inandım deyip de, Allah Azze ve Celle'ye yönelip, kafirin tutumuna, müşrüğün tutumuna, seyirci kalıp da hiçbir şey yapmayan bizlere bakın. Allah hepimize acısın, Allah hepimize şuur ihsan etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. İnşallah her akşam helak olan kavimlerin kıssalarını böyle birer saat işleyerek ders alalım. Rabbim hepimize anlayış versin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşüden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve Tevbe deyin Elhamdülillahi Rabbil Alemin